يا رسول الله يا يوم انما ما بال مؤلفه الاحتفال دين يا رسول الله ve biz senede المتصل إلى النبي ﷺ ما أنه قال إن أنتم اتبعتم أذناب البقر وترى يأتون بالعينة وتركتم الجهاد جهادا في سبيل الله لا يلزم الله في ثم لا منكم حتى ترجعوا ما كنتم عليه الله صدق رسول الله فيما قال قال çok az ve muhterem cemaat-i müslümin Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve ahirette cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek cuma gecesinde uzaklardan yakınlardan zahmetler ederek Peygamber Efendimiz'e sevginizin, saygınızın bağlılığı, nişanesi olmak üzere şu hadis-i dinlemek üzere şuraya toplanmanızı rahmetine vesile eylesin. Efendimizin hadis-i şeriflerini okumaya geçmezden önce şu mübarek cuma akşamında ruhu u hediye olsun diye cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürseliğinin ervası diye cümle evliyaullahın ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan hakiki ve embiya i enbiya saadat ve meşayit-i rukadiyyemizin olsun diye himmetleri üzerimizde hazır olsun diye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 Yaşatanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Beldemizin meda ve iftiharı Gazi'nin, Hacı Bayram-ı Veli'nin vs. bir Sultan yani gibi vs. evli Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere gelmiş, burada toplanmış bundan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan ve sizden boynu bükük,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 Mezhep İmamı Ahmet İbni Hanbel Rahmetullahi Aleyhin alınmış. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhıma tarafından rivayet edilmiş olan bir hadis-i şeriftir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bizleri ikaz ve irşad etmek üzere buyuruyorlar ki اِنَا اَنْتُمْ مِتْتَبَعْتُمْ اَذْنَابَ Bakar. Eğer siz Sığırların Kuyruğuna Kuyruklarına tabi olursanız öpüzlerin ineklerin peşine takılırsanız Ve tevaya'tun bile iğne Hileli Şer'i şerife uygun olmayan Alışverişler yaparak Kazanç sağlamaya Koşuşursanız Haramı helal düşünmezseniz ve terakdümlü cihade. Böylece ziraatinizle ticaretinizle meşgul olacağım derken cihadı terk ederseniz el cihade fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmeyi terk ederseniz le yulcimenne <gülüyor> kumullahu mezelleten fi anakikum. Allahu Teala Hazretleri sizin boyunlarınıza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 çare hatta tercih o ilama küntüm aleyh sizin evvelce olduğunuz çizgıya dönmedikçe doğru hatta doğru yere noktaya gelmediğiniz müddetçe bu zillet boynunuzda devam eder ve tetûbu ilallah Allah'a tevbe edip dönmedikçe bu zillet boynunuzdan çekilip ayrılmaz. Muhterem kardeşlerim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 Müfaale babından mücahede ve cihad mastardır. Müşareket ifade eden bir manası vardır. Yani size karşı koymaya çalışan insanlara sizin cehd karşı koymanız demek cihad. Size karşı gelenlere siz de mukabil cehd koyup cehdinizi sarf etmeniz demektir. Cehidleşmek demek yani, karşılıklı cehid sarf etmek demek. İslam'ın başlangıcından bugüne kadar ve bugünden de kıyamete kadar. Ve Hz. Adem atamızdan hatta bu zamana kadar maalesef dünya üzerinde aklı selim ve adaleti tamme yerleşmemiş.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 aleyhimussalatu vesselam neyin tarihidir? İmanla küfrün mücadelesinin tarihidir. Bir tarafta mübarek, mütevazı Allah'a sevgili, saygılı bağlı peygamberler, salihler mümin kamiller bir tarafta da azılı şirret, muzır efendim anut bir zümre. daima mevcut olmuş eğer Allahu Teala hazretleri dileseydi onlar parmaklarının ucunu kıpırdatamazlardı allah Allahu Teala hazretleri onlara mühlet ve fırsat vermeseydi hiçbir şey yapamazlardı mevcut olamazlardı Allah Teala Hazretleri ayetlerini gösterseydi, hepsi inanmak zorunda kalırdı. Allah'ın şikare, zahir ve bahir ayetlerini görünce, diz çekip, secdeye kapanıp, iman etmekten başka çareleri olmazdı. Olmazdı ama o zaman da imanın kıymeti olmazdı. Herkesin inanmasına, hiç tereddüt etmesine gözüm kalmadan inanması, mecburen inanmasına sebep olacak aşikar bir delil Allah göstermiş. Herkes de hemen ve taklar diyor, secdelere kapanıyor. Nitekim bazı kereler allah Teala Hazretleri böyle deliller göstermiş. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında <gülüyor> sihirbazlar secdeye gelmişler. Sihirbazlar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 Hadi buyur günlerini sen göster. Hayır sen göster filan Musa aleyhisselam diyor ki Kalebel elku. Siz yapın bakalım ne yapacaksanız yapacağınız ilk yapın. Onlar hilelerini yapıyorlar, sihirlerini yapıyorlar ve mecahu bir sihrin alduyim büyük bir sihirbazlık güneri yapıyorlar. Olur mu böyle şey? Bizim köye bir hokkabaz gelmiş kahveye toplamış adamlar. Yani olur mu? Zamanımızda misalini vermek için söylüyorum. Bizim Çanakkale'nin Ayvacık kazasında Ahmetçi köyüne bir hokkabaz gelmiş. Maksadı köylüyü eğlendirip para almak yani. Para toplayacak. Yani hoşça bir zaman geçirmesinin karşılığında, o zamanlar sinemalar yok, tiyatrolar yok. Ya Karagöz Hacivat oynayacak, ya da efendim zahtı sungur gibi birisi çıkacak, hokkabazlık yapacak. Efendim şapkanın içinden saatler, tavşanlar, tavuklar, civcivler filan Böyle bir şey. Kahveden bir büyülemiş bizim köylülerim gözlerini. Tavana bakın demiş. Tavana bakmışlar. Bildikleri kahvenin tavanı her tarafı asma. Nasıl üzümler sarkıyor. Hepiniz demiş. Bir üzüm salkımının ucundan tutun. Sapından tutun. Tutmuşlar. O zaman bizim köylerde böyle kuşak vardı. Kuşaklarına da herkes kınında bir bıçak sokarlardı şöyle. Yani köyde lazım olur. Dal kesmesi lazım vesaire falan. Bıçak her zaman yanlarında geçerdi, gezerdi. Böyle dipleri de böyle boynuz gibi böyle çatal olurdu. Sapları gümüş olurdu, süslü falan güzel bir şeyler, antika bir şeyler olurdu.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 Ya Musa bu asa ile ne yaparsın diye soruyor ona, turdağında. Diyor ki etevekkeu aleyhâ ve ehüşyü bihâ alâ galemî. Ya Rabbi ben buna dayanırım bazen şöyle asama, bazen de e, şeylerimi koyunlarıma şşş, oraya gitme buraya gitme diye şey yaparım, güderim yani. Bu işte kesilmiş bir asa. At yere atınca bir eşlerha oluyor. Musa Aleyhisselam asayı at diyince o asa yine orada nasıl bir ejderha olduysa olmuş ve bütün onların o sihirlerini hop yuttu. Nasıl yuttu, nasıl oldu? Tabi o sahnede değiliz. Kısa cümleler halinde bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Böyle oldu bu iş. Ve bütün sihirbazlar kendi o hünerlerini başka yerlerde yapıyorlardı ama böylesini görmedikleri için hepsi secdeye kapanıyorlar. Diyorlar ki, gâlu amenla.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 Efendim sinekten daha hâlsiz durmuş. ne yaparsan yap, atlarsan at. اِنَّمَا تَقْدِيهَا ذِهِ الْحَيَادَ الْدُّنْيَا Sen bu dünya hayatında ne hükbedersen edersin, pek olsa öldürürsün yani, öldürsen ne olacak? Ölünce biz cennete gideceğiz ya, diye korkmuyorlar yani Firavun'dan. Firavun'un işi bitiyor. Firavun zamanında böyle olmuş, İbrahim aleyhisselam zamanında böyle olmuş, peygamber efendimiz zamanında böyle olmuş sahabesi zamanında böyle olmuş okuyun Biz peygamberler tarihini okuyalım sahabeler tarihini okuyalım, İslam tarihini okuyalım, siret-i okuyalım, peygamber efendimizin mücadelesini bilelim, ne olmuş yani bizim bu müslümanlığımız bakalım kaç derecelik müslümanlıkmış kaç okkaymış alap oradaysa var, şimdi burada karşılayalım, ölçelim, ebadını bir anlayalım. Biz Müslüman mıyız? Kukla mıyız? Tatlit miyiz? Hakikat miyiz? Rüya mıyız? Hayal miyiz? Oyun mu oynuyoruz? Sahiden mi Müslümanız? Çaka mı yapıyoruz? Ciddi miyiz? O zaman anlarız. İman başka bir şey değil. İman bizim kitaplarda okuduğumuz, rüyalarda gördüğümüz bir şey ama hayatımıza çok az girmiş. Ama bugün de aynı mücadele var. Bugün de bir tarafta küfür neye inanıyorsun? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmin ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel vaatü badel mevte hakkun. Sıralıyorsun amentüyü, kafir de alıyor senin amentünü, sen Allah'a mı inanıyorsun? Ben inanmıyorum. Şöyle şöyle şöyle aç ağzını yumuyor gözünü, sıralıyor. Sen peygambere mi inanıyorsun, ben onunla alay edeceğim. Alıyor elindeki el, kalemi, yazıyor. Sen ahiret gününe mi inanıyorsun, kah kah kah, kih kih kih. bah bah. vah, olsun sana. Ya yaşamayayım, hayata gelmişsin bir kere. Kemal ma baksana hayatta. Efendim, peygamberlerin kitaplarına mı inanıyorsun, hadi onlara bir çatmak. Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum. Sövsün, saysın, hücum etsin, ya kimin peygamberine, kimin kitabına, kimin dinine, o bir cez sarf ediyor, uğraşıyor, kafir, burnundan soluyan boğa gibi. Bacağını böyle böyle eşeleyip, eşeleyip saldırıyor, İslam'ın üstüne güldür güldür, güldür, güldür yerden sallanarak tozlayacak.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 Bizim memleket gibi gülgülü san memleket bulunmaz. Haftanın yedi günü var, beş günü çalış, iki günü keyif. iki günü keyif. Ya Allah'ın haftasını ne mutlu ki sana beş gün çalışma şeyi vermişler, iki gün serbest. Bu iki gününde de ahirete çalışsana, beş günde yoruldum, iki günde keyif yapacağım. Neresi en güzel keyif yapma yeri söyle bakayım bana, onu yapıyor millet. Böyle olmaz ki.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 Nice kafirler gördü. Nice zalimler gördü. Nice münafıklar gördü. Nice tembeller gördü. Nice haylazlar gördü. Nice yan gelip sırt üstü yatanlar gördü. Sen de onların ordusuna katıldın. Hem ekseriyetin <Sessizlik> <Sessizlik> ası velev harasta bir mümindi. Ey Resul durusun. Bu insanların ekseriyeti ne kadar uğraksam inanacak değiller. Ekseriyet nasıl ekseriyet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 bu bir yoldur. Hep meşakkat yolu. Bir tarafta da keyif, zevk, sefa, eğlence, zımbır zımbır, vurdum dımbır, efendim davul dımberek, saz, söz, efendim köçek, kengi, dans söz, orientalist, şimdiki tabirlerle. efendim buyur. Hangi tarafı istersen iste. Bu taraf dost doğru cehenneme. Dost doğru cehenneme gider hem de böyle kendini versen efendim meyilli bir şeyin üstünde böyle kızak gibi dost doğru cehenneme cızızızız kaya cum düşersin bu tarafta emekliye emekliye titreye uğraşa ter döke döke tırmana tırmana cennete çıkarsın bu badireyi açarsan bu tepeyi geçtin mi bu engeli açtın mı cennete gidersin cennetin yolu zorcadır cehennemin yolu kolaydır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 ticaretlerimiz, meskenlerimiz, dükkanlarımız eğer bunlar Allah'tan ve Allah'ın Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten sana daha sevgili, sevimli geliyor da onların peşinde gidiyorsa فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهُ وَاللّٰهُ لَا يَهْتِيَ الْقَوْمَ O zaman başına geleceklere hazır ol Allah fasık kulları sevmez bırakıp dünyayı tercih edenleri yolunu bırakıp şeytana uyanları sevmez o zaman Allah'ın cezasını kendin kaşınmışsın yani. O zaman o köteyi yersin, o sille ensende patla, o darbeyi tedip seni yerlere yıkar. Allah Teala Hazretleri bize uyanıklık versin. Merdane, erkekçe, ercesine Allah'ın dinine yardım eden kimselerden eylesin. Minel müminine ricalun sadakû mâ ahedullâ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَٰلْا اَحْفَهُ وَمِنْهُمْ يَنْتَظِقْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا <gülüyor> Müminlerden öyle er kişiler vardır ki, Allah'la yaptıkları ahde, sadık olduklarını ispat ettiler diyor. صَدَقُ مَا آهَلُ Hangi şey üzerine Allah'a ahd ettik biz? Allah'a ineneceğiz, peygamberine inanacağız kitaplarına inaneceğiz, Efendim ahirete ineneceğiz, hesaba, cennete, cehenneme, mizana, Kur'an'a ve Allah yolunda çalışacağız. sen, sadıksan, sen, sözünün eriysen, dürüstsen, dürüst isek, Allah yolunda çalışacağız. Öyle değilsek, vaazlar bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyorsa, dinlediğimiz, okuduğumuz, bize kâr etmiyorsa, tesir etmiyorsa bir gün gelir senin de benim de defterimi kapatırlar, dürerler. Hadi bakalım dirci emri gelir, bu dünyadan göç emri gelir, göç davulu çalınır, o zaman bir saniye geriye gitmez, tehir etmez, tehire uğramaz. Aman yarabbi, bana iyi kul olucak.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 Daha uygun değil mi? Onun için Allah yolunda çarpışacağız, çalışacağız. Nasıl çarpışalım hocam? Alalım sopaları, silahları, ya Allah nereye? Nereye? Müminin düşmanları çok. Bir nefsi. Kendisi ilk düşman. Neden? Sana yat diyen kim? Baş Boşver ya, yat aşağı. Keyfine bak, uyu. Bu dünyayı sen mi düzelteceksin? Başka Müslüman mı kalmadı? Öyle diyorlar. Başka Müslüman mı? Evet başka Müslüman kalmadı. Dünyada bir tek Müslüman ben kaldım. Bir tek Müslüman ben kaldım. Allah'ın dininin bekizi bir ben kaldım. Herkes gitmiş. Kendi nefsimiz bir. Şeytan, şeytan iki. Şeytan bizim dişimizde ayrı bir varlık. Kurnaz mı kurnaz? Hain mi hain? Hain.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 Şeytan sizin için apaçık, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz hakiki bir düşmandır. İnne şeytane lekum aduvun, teffizur ve Şeytan sizin düşmanınız der, biz de onun düşman bendeyiz. İnne ma yezdun biz behu diye kulur, nasarisa. İnsanların o kendi partisine, kendi yoluna çağırır. Onunla beraber cehenneme gitmektir. Neden düşman verici? Efendim, münafıklar, müşrikler, zalimler, günahkarlar, kâkiller, başka türlü şeyler var. Dünya var, dünyanın kendisi. Dünya düşman. Dünya düşman. Nasıl düşman? Şu manzara ne kadar güzel, şu ağaçlar ne kadar boy, şu kuşlar ne güzel düşüyor, şu kelebekler ne güzel düşüyor. Küçülüm topusunu şahane. Aman şu, şuranın havası çok lafif. Efendim suyu fevkalade meviz İşte Bunlar da insanı aldatıyor. Yani dünyanın, fani dünyanın zevkleri de insanın Müslümanıdır. Fani dünya hoştur ama ah akıbet mevk olmasa. Sonra ölüm olmasa hoştur. İnsanların çoğunu bu dünya kendisini alıyor, pulluyor, süslüyor öyle aldatıyor.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 Muhterem kardeşlerim, iki şey var burada zikredilen, sığırların peşine takılmak. Yani öküz çekerdi eskiden tarlayı sürme aletini, o da onun arkasından sabanın sapına yapışıp giderdi. Ziraati sembolize ediyor, Allah-u Alem bu. İnsanların çoğu kazanmak için ziraat işi yaparlar. pamuk ekerler, bilmem tütün ekerler, şunu yaparlar, bunu yaparlar.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 Yasak video'lar, efendim yayılıyorlar, her şeyle çalışıyorlar, sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum? Bütün gücümüzle çalışmamız lazım. Muhterem kardeşlerim, cihadı sadece Afganistan'da yapıldığı gibi silahlı cihaz sanıyor insanlar. Çok yanlış. Bak Afganistan'da işte tüfekler var, toplar var, bir tane Rus uçağını düşürmüşler, üç tane Rus tankını tahrip etmişler.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 affedersiniz, mahsustan Ş şey harfini böyle şeddeleyerek söyleyeceğim, eşek gibi şeyi almış sırtına. Çıplak kadını almış. Gazetenin muhabiride geçmiş karşısına şap bunların resmini çekmiş. Adamın sırtında çıplak kadın. İkisi de sırıtıyor pişmiş kelle gibi. Her gün her gün buna benzer bir, bir çeşit rezalet sahnesi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 Efendim, eğitim hürriyeti, insan haklarına saygı, sevgi bilen bak ne hale gelmiş, ne hale gelmiş, sen de ben de oturuyoruz, evlatlarımıza ihtimam göstermiyoruz, müesseselerimizi kurmamışız, bu memleketin %99'u Müslüman, şu hale bak. aşağısı nasıl, öbür tarafı nasıl, Bunların her birinin, bu memleketin maddaki sahibiyiz, çaresini düşüneceğiz. Tedbirini alacağız. Ahlakı, imanı, güzelliği, sevdiği, saygıyı, adaleti, hakkaniyeti yerleştirmek için gayret sahip Diyor ki peygamber Efendimiz, size başka bir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 Bundan mı böyle yapabilecekler o adamlar? O zaman nasıl olacak bu? Müslümanlar böyle yağmalayacaklar, pilav yer gibi efendim poşap kaşıklar gibi kaşıklayıp bitirecekler. Nasıl olacak bu diye soruyorlar da diyor ki hayır. Ben en tüm kesirim. Çok olacaksınız ama ke gusay seil senin üstündeki çöp gibi olacaksın diyor. Pekâmera bir sen var. Güldür güldür, güldür güldür güldür bir taraftan gelmiş, öbür tarafa doğru akıyor ve üstünde çöp çöp, saman bilmem toz, dal parçası hepsi o selle sürükleniyor. Müslüman böyle olmaz. Müslüman kale gibi olur, dağ gibi olur, bent gibi olur. Durduğu zaman su, sel plan durması Yani geçemez onu. Engeller, engellemesi lazım. Şimdi camiler dolusu Müslüman,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 ayaklar altında ezilirsiniz, dininize dönmedikçe, Allah'a tevbe etmedikçe bu geçmez diyor. Ya Rabbi biz bilerek bilmeyerek yaptığımız her hatada bu mübarek Cuma akşamında tevbe ettik. Pişman olduk Ya Rabbi, bir daha yapmamaya az mücezgü kast eyledik Ya Rabbi. Senin varlığına, bildiğine inandık, Peygamber'in yolundan gitmeye azimliyiz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek istiyoruz günahlara bir daha düşmemek istiyoruz. Ya Rabbi bizi Resulullah'ın yolundan ayırma. Sünnet-i ayırma. Senin sevdiğin, razı olduğu yoldan ayırma. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak ile Sevmediğin amellerden, yollardan, hallerden, huylardan, insanlardan, mekanlardan, mahallerden bizi uzak eyle. Bizi de onlardan uzak eyle. Onlar da bizden def et. Uzak eyle ya Rabbi. Kusurlarımız varsa affeyle ya Rabbi. Bu cihadın savaş şekli yani ordu toplanıyor düşmanın üstüne hücum gidiliyor. Adam silahını almış, düşmanın üstüne gidiyor. Onunla ilgili bir hadis-i şerif onu okuyacağım, sayfa tamam oluyor, keseceğim. Zaten onu yere keçeyi yakısı oluyor. Namazı kılıyor. Arkasından da işte biz de bazı böyle uzatırsak olmaz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçi cuma gecesi salihler uyumazlarmış, mübarek gecede diye falan diye ama biz sizin sabrınızı fazla şey yapmayalım. Eğer in kana ala kul bihi sidane fi sebilillah ve in kana harce yesa ala ebaveyn şeyhayni kebireyn fi sebilillah ve in kana ala sebilillah en kısa ahirette bir sırtifak kulen ve tekebbünen behve fi şeytan. Adam silahını kuşanmış, zırhını giymiş, atına binmiş Allah yolunda cihada gidiyor. Cihad ordusuna katılmış gidiyor. Sevap alacak mı, cennete gidecek mi daha belli değil. daha belli değil. Niyetine göre.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 Onlara helal para kazanma çıkıyorsa veya cihad edip de nimet alıp da onlar efendim yoksulluk çekmesin diye çıkıyorsa Allah yolundadır bu çıkışın. Pişebilirlerdir. Muhterem kardeşlerim, kazançların en hayırlısı nedir diye fuküf kitaplarımız yazar. Birinci sevada hangi sevadır biliyor musunuz? Birçok kazanç var ticaret, ziraat, bilmem, bilmem şunu, bunu bile.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 Onları muhtaç etmeyeyim, onların ihtiyaçlarını göreyim diye çıkmışsa, Allah yoluna çıkmadı. Eğer ailesini muhtaç etmeyeyim, işlerini göreyim diye çıkmışsa, Allah yoluna çıkmıştır. Eğer tefavür etmek için, tekebbür için, kendisini böbürlenmek için, başkalarına fiyaka yapmak için çıkmışsa, fehve fi seviliş şeytan, o zaman şeytan yolundadır onun çıkışı.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 Gayret etmenin, sahi etmenin ecrine sevabını alır. Muhterem kardeşlerim, bu bir hadisi şeriftir. Buradan bize çıkacak ders şudur, her işimizde ilk mesele, kalbimizdeki niyetimizi yoklama, hatası varsa tasih etmek olacak. Konya'dan otobüse bindim, Ankara'da hadis dersi dinlemeye gidiyorum, sevaptır diye. Kardeş ziyaretine gidiyorum, sevaptır diye tamam.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 Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. İzzet ve şeref ile, afiyet ve saadet ile yaşayıp iman-ı kamil ile ve buyurun Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek cennetteki yerlerimizi göre göre efendimizin cemalini müşahede ede ede İmanı kâmil ve ahirete geçmeyi nasip etsin. Azabına giriftar olmadan, itabına kahrolar gazabına uğramadan affına erip rahmetine batıp ilk girenlerle cennetine dahil olmayı nasip eylesin. Cennet ikire bizim peygamber efendimize komşu eylesin. Ve Cemalullah'ı gören bahtiyarların zümresine bizleri de lütfuyla dahil eylesin. Bir hürmeti Esma-i en Hüsnâ ve bi hürmeti Habib-i'l-Müşteva ve bi hürmeti Leylet-i'l-Garra'i leylet il leylet ve bi hürmeti esrar ı Sûreti'l-Fâtiha ...niyet edenler var. Hacca niyet ettim diye efendim sakal bırakanlar var. Allahu Teala Hazretleri bu niyetlerini kabul eylesin. Sehat afiyetle hacca gidip, sevaplar kazanıp, makbul mevlul bir hac yapıp, saadet ve selametle memleketlerine dönmeyi nasip eylesin. Aa. Peygamber Efendimizin bu sakalı bırakmaz sünnetine uydukları gibi, öteki sünnetlerine de uyarak, Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüzlerce şehir sevabı verecek diye kitaplarda yazılmış olan müjdelere ermeyi ona ve onlara ve bizlere nasip edesin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle Rabbimiz onları ve bizler cümlemizi müşerref eylesin. Kardeşlerimizden bir tanesi diyor ki bir şehirde bir caminin imamı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 Muhterem kardeşlerim, eğer Allah sizin ibadetlerinizi kabul etsin diye istiyorsanız, imamlarınızı alimlerinizden seçiliyor diyor Peygamber Efendimiz, orada dikkat edin. İmama da dikkat edin. İmamı doğrultalım. Hz. Ömer'e radıyallahu anha, efendim kalktı bir bedevi. Bir söz söyledi. Hz. Ömer de o kadar celadetli bir insan olduğu halde kızmadı. Ya Ömer! eğer sen hata edersen Allah'ın yolundan ayrılırsan, biz seni kılıçlarımızla doğrulturuz." dedi. Aktif, mümin bir cemaat, alimallah yani böyle taşımuma çevirir. Kâbir-i mümin yapar. Biz imanımızı sağlam tutalım Allah-u Teala Hazretleri, nice hayırları erdirir. <gülüyor> İbrahim Hakkı Erzurum'u hazretlerinin kıyafetnamesi vardır marifetnamesi içinde, yani insanların saçına, sakalına, gözünün rengine vesairesine göre efendim karakteri şöyle olur, böyle olur filan diye. Bunların bu sözlerin kimisi az çok hakikate yaklaşıp, kimisi hiç aslı esası olmayan şeylerdir. Eski kitaplarda böyle şeyler yazılmıştır. Yani diyelim ki şöyle olan adam, şöyle olacak. Gaybı Allah'tan gayresi bilmez. O şeylerin pek öyle o sadece biraz edebi şey, bir de umumi, umumi tavsiye, umumi kanaat göstermek bakımından şey yapmıştır. Her kaidenin istisnası olur, onun için onlara pek aldırmasın. Birisi de demiş ki, daha önce bahsettiniz ama kısa örneklerle vadeli satışı anlatırmasını diyor.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 Satış akit olmadan evvel konuşulursa olur, konuşulduktan sonra durum değişse de altı ayda ödeyemese, on ayda ödese o zaman fiyat değiştiremez. Pazarlık bittikten sonra vadenin değişmesinden dolayı fiyatı değiştirmek faiz olur. Pazarlık meclisinde öyle yaparsam, böyle yaparım, böyle yaparsam, şöyle yaparım demek pazarlık içinden sayılır mahzulu yoktur. Allah hepinizden razı olsun dünya ve ahiretin hayırlarına erdi, erdirsin, dinde fakih eylesin, efendim, her işinizi Rabb'imizin rızasına uygun yapmayı nasip eylesin, ömrünü Allah yolunda, Resulullah yolunda geçirerek Peygamber Efendimiz'e has ümmet olmayı, Allah'a haz olmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, ma'l vesmela, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah. Üç salavat-ı şerife. Bir elemle neşrah Besmeleler. besmele iler. On beş kulühü vallaha besmele iler. <Sessizlik> fatiha şerife mehal besmele. <Sessizlik> Üçer salavatı şerife. <Sessizlik> قول الله صادق Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid ekim rasulun minha tushekum bil mu'minina raufur rahim Aleyhi tevekkeltü ve Rabbul arşi'l-azîm. Sadakallâhu'l-azîm, subhâne rabbike rabbil hizet ammâ yasîfun. Esselâmun alel mürşedîn, velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Subhâne rabbiyel alî ilâlel-duhâr. Allahümme ya rabbena, ya rabbena, ya rabbena tekabber binnâ Innaka entes şemî'ul âlim cebale <tüb> ila ya maula la ilaha inneke entet tarwa birrahim <gülüyor> biz kida wa qadna ila al-aqwa ila al-najat ila al tariq al-mustaqim bi rutkike wa ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ya yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi taatlerimizi mücahabeyi ilmi hadis içeriklerinde Vaazımızı, tezgirimizi, zikrimizi, tehlilimizi, lütfunla, kereminle, ah seni kabul ile makbul eyle ya Rabbi! Ecir-i cezil sevabı kesil eyleyip bizlerin rahmetine vasıl eyle ya Rabbi! Hasıl olan ucuru, mesumatın mislini evvelen ve hassaten şu mübarek kecili Peygamber Efendimiz'in rabzayı mübarekesine, zat-i acizane ile acizane hibe ve hediye ve arz eyleyip şu anda vasıl eyle ya Rabbi! Peygamber Efendimiz'in sevgisine, teveccühüne, iltifatına, şefaatine cümlemizi nail eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz'in cümle âlinin ve fâk ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle ya Ümmet-i Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonraki mürşütleri ve mürebbileri, evliyâ-i kiram, ölebay i ızâm, meşâih-i vası zînimiz ve mürşütlerimizin ve pillerimizin ruhlarına ve halifelerinin müritlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eylerim. Vâsıl eyle yaram. O mübareklerin, himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine de bizlerin nâil eyle ya Ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, hasreten, analarımızın, babalarımızın, Kardeşlerimizin evlatlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına da hediye el elik vasıla ile yarar. Şu bende de meton bunlar evliyallahın Hüseyin'i, Galyeyin'in, Hacı Bayram'ı, Evlin'in, Dajettin Sultan'ın ve sahip salihlerin ve mümininin, müminatın ve ashabı Hayrati aseratı ruhlarına mekâme ile yarar. Şu caminin baniyesi ve bu, bu binanın yapılmasına, gelişmesine, tamirine, tamamlanmasına yardım edenlere ve geçmişlerine ikram eyle yarabbim. Bu bendeleri fetheden fatihlere, şehitlere, gazilere, mücahidlere ikram eyle yarabbim. Hz. Adem atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar yeryüzünden yüzeran eylemiş olan cümle mümin kullarının ruhlarına da dereceleri üzeri ikram eyle yarabbim. Tabirlerini pürdür eyle yarabbim. Ruhlarını şu hediyelerimizden hem haberdar, hem memnun ve mesrur eyle yarabbim. Makamlarını âlâ dereceden yüksek eyle yarabbim. Beşer olduklarından yaptıkları hatalar ve yanlışlıklar ve günahlar dolayısıyla kabirlerinde azap görenler varsa, lütfunla geregite azaplarını tesruref eyle yarabbim. Ya Rabbel alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizin cümlelerimizi,